Adak yerine oruç olur mu? Yani bir adağımız var ama maddi gücümüz yok. Şu an onu ödemeye diyor. Yerine getirmeye. Bunun yerine oruç tutsak olur mu? Yani nezir adakta bulunmuş değil mi? Hı hı. Bir kurban. Evet. Şu işim olursa veyahut da işte belli bir şekilde adakta bulunmuş kişi. Yani bu adağının yerine getirmesi lazım. Yani o an için maddi durumu yoksa bu onun üzerinde bir boştur. Müsait olduğu zaman yerine getirmek üzere Tehir eder, erteler hı hı. Ee, Yani o şekilde hiç imkanı yok da Ömrünün sonuna gelmiş, ruhunu teslim etmiş ise Allah ondan sorumlu Tutmaz onu Yani bakımdan bir e, insanın bunu e, Gelişigüzel Adakta bulunmaması Tabi tavsiye edilen de odur imkanı gücü varsa Adakta bulunması lazım Ama adakta bulundu ama Bunu kesmeyin. Veyahut imkanım yok. Bunun yerine oruç tutayım. Böyle bir şey yok. Hmm. Yani o yemin kefaletinde o ayrıca evet. var. Ee, yani e, imkanı olmayan hani kurban kesmeye o peş peşe oruç tutar. Ama bir nezirde adakta bulunup kurban adağında bulunup da e, bunun yerine ben getiremiyorum veya şu anda imkanım yok. Veya imkanım var da onu kesmeyeyim. Onun yerine oruçla bunu telafi edeyim şeklinde bir durum caiz değil. Evet.